e, matematik lazımsa, namaz vakitlerini tespit etmek için filan ilim lazımsa, e, namaz kıbleyi tespit etmek için coğrafya lazımsa, kendisine ulaşacağımız bir e, mukaddes değere bizi ulaştıran araç da değerlidir. İlimlerin tasnifi bakımından. İlimlerin kıymetli olması, değerli olması bir başlık.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 Yapmamak e, çok e, zor e, bir sonuç. E, bu zorluğu insan bile bile kendi üzerinde tutmamalı. Üç biliyorsa, üç yapmaya çalışmalı, iki yapmaya çalışmalı. E, yani mümkün olduğu kadar gayret etmeli bir insan. Dördüncü kategoride olan insanlar, ilim açısından Müslümanları değerlendirdiğimizde,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 müracaat edip onun ilim babına baksak akılları durduracak ruhlara serinlikler verecek büyük bir deryanın içerisinde olduğunu görür. Fezada bir okyanus. İmam Gazali her mümin şöyle hayatında bir kere İhya dinin ilim bölümünü okumalı ki en geliş bölümlerinden birisidir.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 bir meclise ilim meclisine oturabilir Allah'ın izniyle. İkinci olarak da kitap olarak ilim tavsiyesinde tergib ve terhib e, e, yani hadis ilminde e, Münziri'nin meşhur eserlerinden birisi et tergib ve terhib Türkçe de, tercümesi de var. E, yani teşvik edilen konular ilkaz edilen konular diye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 ya da fıkıh ilminin önemini de e, konuşacağız. Ama e, iki e, nas var. Birincisi e, Tevbe suresinin 122. ayeti. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, Buhari'de, Müslim'de rivayet edilen e, hadis şerifi var. E, pek çok hadis şerif olmakla beraber yani e, mevzumuz ve konumumuz geri çok fazla derinlere girmek istemiyorum. Şimdi tövbe suresi bildiğimiz gibi ayet elalalım. Tövbe suresi e, cihat ağırlıklı bir suredir, kital suresidir adeta. Bu yüzden de besmelesiz başlar. Çünkü besmelede Rahman ve Rahim isimleri var Allah Teala'nın. Yani cihat böyle daha kılıçların şakırdadığı bir manzaralardan oluştuğu için Allah Teala hikmetin bu surenin başına besmele koydurtmadı. Kur'an-ı Kerim'i yazdırdığı zaman peygamberine e, Cihad suresidir. Şimdi bu Cihad suresinin 122. ayetini okuyoruz. O كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ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 Konusu da başından sonuna kadar araya sepristirilmiş bir iki ayet istisnasında hep cihattır. Cihadın da e, kıtal bölümüdür. Yani vuruşma bölümüdür. Şimdi e, önemli ayetler de Enfal suresinde bir miktar e, diğer gazvelerden önemli ayetler de Tebuk gazvesi. Yani zor en zor savaşlardan birisini izah ediyor. Tevbe suresi Ashab-ı kiramın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 bunu koymuştur. İkinci olarak Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte e, Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet ettiği rivayet şerif Men yuridillahü bihi hayran yufakkıh fiddin buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. E, kime Allah hayır dilerse yani iyi olmasını isterse ona dinde fakahet